La la la la la la, ma, mamam ma, Kulis sesleri. Tiyatro kulislerinde ayaküstü sohbetler. Kulis sesleri. Kulis sesleri. <Gülüyor> hazırlayan ve sunan bir can yorulmaz. Kulis sesleri. Merhaba, ben Bircihan Yorulmaz. Kulüs Sesleri programında Kraf tiyatro tarafından sahnelenen Kilolojik Kriz Kulüsü'ndeyiz. Kilolojiyi Gerov'un yazmış, İbrahim Çiçek yönetiyor. Güven Murat Akpınar, Ozan Dolunay ve Serkan Altınorak da oynuyorlar. Şu an yanımda İbrahim Çiçek, Ozan Dolunay ve Serkan Altunorak olunuyor. Her zamanki gibi. Önce oyundan başlayalım. Oyun ne anlatıyor? Siz kimsiniz oyunda? İbrahim'den başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> ee, oyun... Maisie, Davy, Alan ve Paul'un hikayesi. Ee, baba ve oğul olmak üzerine e, birbirinin içine geçmiş baba, oğul ve şiddet e, kavramlarını sorgulayan bir e, İngiliz draması. <gülüyor> e, ama şöyle bir şey var ki işte baba, oğul olmak ve şiddet o kadar evrensel ki yani bunun bir İngiliz oyunu olması kimse tarafından ee, sorgulanan ve yabancı hisse, hissedilen bir şey değil. Temel olarak bunu anlatıyor. Sizler? Ee, ben Paul'u oynuyorum. Ee, aslında bütün hikaye polun bu kiloloji oyununu bulmasıyla, bilgisayar oyununu yapmasıyla ortaya çıkıyor. Evet, evet. kiloloji neydi? Aynen, ee, kiloloji bir bilgisayar oyununun <gülüyor> adı. Bu bilgisayar oyununun konusu da çeşitli öldürme teknikleri üzerine, işkence teknikleri üzerine evde bulabileceğiniz akla gelebilecek en kolay, en basit şekilde insanları işkence etmenin yöntemlerini öğrendik. Bu yöntemleri buldukça oyun içinde ilerliyorsunuz ve daha çok puan kazanıyorsunuz. Böyle bir oyun geliştiriyor ve aslında günümüzün Facebook'u bulan adam işte Zuckerberg gibi bir başarıya ulaşıyor ve çok zengin oluyor. Ee, Oyunun bul, bulma hikayesi de e, tamamen babasıyla olan yaşadığı sorunlar. Çocukluğundan beri onaylanmayan, yalnız bırakılan, bütün imkanların verildiği, maddi anlamda bütün imkanların sağlandığı, en iyi okullarda okutulan fakat hiçbir zaman sevgi görmeyen ve babası ve ailesi tarafından onaylanmayan bir çocuğun tamamen bilgisayar oyunlarına olan merakından dolayı babasına inat, kendine başarılı göstermek adına kiloloji gibi bir oyunu bulması ve kendi içlerindeki bu hikayeyi anlatan durum ee, ben de Davy'e oynuyorum oyundaki ee, ben onun aksine çok daha masum bir <gülüyor> karakterim ben aslında hikayenin çocuk karakteriyim ve bu e, yani aslında büyütülme şekillerimiz şekil olarak birbirine benzer olmasa da his olarak çok benziyor ben de yalnız bırakılmış e, ilgi ve sevgi görmemiş e, bir şekilde büyümüş bir çocuğum bu e, hem babası yani babam yok, hem de annem tarafından sevgi ve ilgi e, gösterilmiyor bana. E, baba evet derken boşanmış. Evet, evet yani baba gitmiş daha doğrusu e, ve oyunun e, aslında ben de bu oyunu bilen ve e, oynayan bir Hı. çocuğum ama e, ya bu gördüğüm şiddet işte hem ailemden gördüğüm psikolojik şiddet hem de e, çocuk yaşlarımdan başlayan Çevremden gördüğüm işte okul arkadaşlarımdan, sokaktaki insanlardan gördüğüm fiziksel şiddet ve artı psikolojik şiddetle e, bir noktada bir kırılma yaşıyorum. Ve e, yani çok net bir şekilde herhalde e, şeyi söyleyebilirim. Yani bu şiddetin bendeki dönüşümü kendime gösterdiğim bir e, şiddete evriliyor. E, yani ne olduğunu söylemeyeyim herhalde değil mi? Oyun izlemek istiyorlar. <gülüyor> mağdur olan saniye. Ama ben yani. hani oyunun mağdur... Babam duruyor, pencereden dışarı bakıyor şarabından bir yudum alıyor. Hiçbir ucuz bir şarap değil de ama yüzünü buluşturup şarabı ilaç içerdi büyütüyor. Başka şaraplar eğer istersen. Hayır, bana ne verildiyse onu içeceğim diyor. <gülüyor> Sorun değil ya. Beğenmediysen dökme bu boya ev şarap dolu. Bak ne diyeceğim? Ne diyeceksin? Eve bakıyor tekrar. Evi detaylı bir şekilde incelediğini görmemi istiyor. Benim bütün bu yaptıklarım yani sen çok daha iyi yerlere gelebilirdin ama böyle boş birleş bir adam olmasın dedim. Şeref ediyorum. Ne kadar tatlı bir düşünce değil mi? Ne kadar nazik bir babam var hem de doğum günümde. Bütün ailemi salona topluyorum. Hep beraber aile servisi çekeceğiz. Biraz sonra Bunları evden yavaş yavaş uğurlamak, çünkü az sonra çok önemli bir işim olduğunu anlamalarını istiyor. Aslında iki karakter de bir baba sorunu yaşıyor. Hı hı. İkisi de farklı yollarla aslında ama bir şekilde de şiddetle birleşik bir şekilde devam ediyor. Hı hı. Yani diğer karakter de zaten baba karakteriydi. Evet, evet, yazar burada şeyi çok dengeyi çok güzel kurmuş. Yani çok objektif bir yerden bakıyor aslında. Yani babanın eleştirisini görüyoruz babacığı, oğul arasındaki ilişkiyi de görüyoruz. Benim babamı görmemekle beraber ben kendi anlattığım babamın hikayesiyle kendi kurduğum baba oğul ilişkisini e, aslında hiçbir soru işareti bırakmadan, yazar bu konuda gerçekten elimizdeki Metin müthiş e, hiçbir soru işareti bırakmadan diye düşünüyorum seyirci de. Evet, e, keza evet, siz de evet, izleyen evet. biri olarak bunu net görmüşsünüzdür diye oyun düşünüyorum. Oyun çok yeni bir oyun zaten değil mi? Evet, yani 2017 e, Nisan'ında yazılmış bir oyun. Biz de aslında Haziran'da projelendirdik. Yani e, çok hızlı bir şekilde evet, Londra ile yani. eş zamanlı projelendirdik Garip yani, bir çok da güncel için. aslında Yani e, özellikle şiddet e, dijital ortamdan e, günümüzde topluma e, yansıyan şiddetin işte bu oyunlar vesaire televizyon, bilgisayar çağı vesaire hı hı. E, tamamen şu an anlatan bir oyun evet. aslında e, yani, e, 80'lerde televizyonun Türkiye'ye bu kadar direkt etkisi nasılsa şu anda de, İnternet ve teknoloji evet. ve cep telefonları ve internet yani hani e, tartışmasız böyle bütün dünyada böyle e, çünkü yani aynı anda dünyanın neresinde ne olursa olsun hepimizin aynı anda aynı bilgiye ulaş, ulaşabilme hızı var. E, bu müthiş bir, bir şeyken aynı zamanda çok da kaotik bir şeyde dönüşebiliyor. Bir yabancılaşma e, efektiyle etmiş aslında bir şekilde çok da dokunmadığımız ama bir, bir, bir, e, kapılıp gittiğimiz bir şey yaşıyoruz dijital ortamda. Çok evet. net. Hakkını yiyemeyim şimdi. Babacım bana bir yıl şey sağladı tabii ama çok acıderdi. Hatırlıyor. Küçükken babam bana her zaman şöyle derdi. Bu hayatta senin yapamayacağın hiçbir şey yok Ne istersen yapabilirsin. Ne istersen. Buna her zaman inan. <gülüyor> bir keresinde 7 yaşında minle... Bir dağ gitmiştik, tatile. Gece herkes uyuduktan sonra babam beni uyandırmıştı. Kulübeden sessizce çıkmıştık. Elimizde matralarımız, en kemerlerimiz falan hormona gitmiştik. Belki bir yaman bonusu görürüz diye. <gülüyor> ya da bir baykuş. <gülüyor> ya da bir kum. <gülüyor> ne sikimsin işte. Bir tepenin üstüne çıktık. Peki, şimdi bu ikinci oyun, İbrahim'in, Yutmak ekibiyle de geçen yıl röportaj yapmıştık zaten. Bu oyun nasıl çıktı? Nasıl karar verdiniz? Hem bu kadar da yeni bir şekilde nasıl oyun aldınız? Seçtiniz? Şöyle. E ekip nasıl bir yere geldi? Bir de bir şey okudum galiba, bir yandan aslında uzun bir süreç tekrar, sıfırlanıp tekrar oluşturulmuş bir ekip olmuşsunuz galiba. Evet, evet. evet şöyle ben yutmaktan sonra yutmak sonrası bir, yani ilk oyununu yapmış biri olarak bir an önce ikinci oyunu yapmak ve aslında nispeten orada edindiğim başarının tesadüf olmadığını göstermek gibi bir iç gayretteydim onun için oyun bakıyordum ve hani işte üç kadın oyuncuyla bir erkeğin gözünden feminist bir hikaye anlatmak ve onda cinsiyetsiz kalabilmek benim için yeterli bir başarıydı. Bir de e, tersini deneyimlemek yani erkek oyuncularla bir şey yapmayı istiyordum. Onun için işte bir üç erkek oyunu bulunca böyle çok heyecanlandım. Çünkü kadınların duygu dünyasına inmekle erkeklerin duygu dünyasına inmek arasında bir fark var ve kadınlara çok daha kolay ulaşabiliyorsun. Ben kadın oyuncuların hep daha iyi oyuncu olduğunu düşünen biriyim. Ama böyle bir metin bulup erkek oyuncuların da aslında bu kadar başarılı olabileceğini düşünerek e, yola çıktım. Yani tam bir kontrast olması, işte baba oğlu olması benim için önemli bir dert, şiddet olması, monolog olması. Bunların hepsi iddialı seçimler olduğu için. iki buçuk saat monolog izletmek zor bir şey olduğu için. Evet, orada da yuttum aslında. Ee, bu oyuna... tamam, seyirciyle konuşan evet. bir tarzı bu var. Bu oyunu Sonra... Yani benim için oyuncu seçimi şöyle bir şey Yani eğer bir oyuncu benim oyunumda oynuyorsa dünyanın en iyi oyuncusudur dünyanın en iyi oyuncusu gibi oynamıyorsa da oynayana kadar çırpınır provada yani çünkü İpek Bilgin şöyle bir söz söylemişti bir gün dünyada ikinci bir oyunculuk standartı yok sahneye çıktığın anda Alpecino ile aynı yerden değerlendiriliyorsun o muameleyi yapmaya çalışıyorum Oyunda da onun için önce başka bir ekiple başladık evet yani gayet de çıkabilecek seviyedeydi oyun ama benim hani böyle oyunlar yapayım 100 tane oyunum olsun gibi bir derdim yok içime vesinmediği için değiştirdim ekibe Serkan vardı zaten hatta neredeyse projenin başından beri var Serkan'la birlikte Haziran'dan beri işin içindeyiz ee, Ozan ve Murat da Aralık'ta katıldı, ee, Şubat'ta da çıkardık oyunu. Sizler ne düşünüyorsunuz oyuna dahil olma süreci? Ya benim aslında ilginç oldu. Ben benim ilk oyunum, Benim ilk oyunum, benim evet, ilk oyunum evet. aynen. Ee, ben aslında birazcık korkuyorum. Yani ben dizi yaptım bunlarca üç senedir, oyunculuk yapıyorum, dizi oyunculuğu yapıyorum diyeyim daha doğrusu. Ee, i̇lk o düşünleri açılacağı zaman bu oyun için ben yani hiçbir şekilde kendime güvenip o şeyin altına giremedim. Yani korktum birazcık, çekindim. Zaten böyle bir korkum vardı. Yani yine tabii ki her insanın yaptığı gibi dedim ki erteleyeyim ben bu tiyatro sevdamı birazcık. Ondan sonra bir şekilde hayat artık herhalde yani benim de ne kadar istediğimi de içsel olarak bildiğim için İbrahim işte öyle bir karar aldı. Değiştirme kararı aldı. Başka bir ekiple çalışma kararı aldı. Onun üzerine ben hani böyle bir şey duydum, yapmak istedim, onunla konuştuk, denedik, e, ilerleyebileceğimizi düşündük ve e, benim için çok hızlı gelişen ve çok hani aslında çok fazla bilmediğim bir alan olan ama aslında kendimi de çok fazla bulabileceğimi düşündüğüm bir alan olduğunu fark ettim ve kendimi bıraktım, ona çok güvendim. O bu güveni verdiği için bana. E, Murat'la Serkan da aynı şekilde. Onlar beni yani çünkü ilk oyunum zaten korktuğum bir şey. Onların beni kucaklaması sayesinde aslında kendimi oraya taşıyabildim. Ee, sonra da hep beraber çok güzel bir noktaya getirdik ve oynamaya başladık ve harika yani şu an benim için. Benim e, ben e, benim yani İbrahim'le olan hikayem aslında Yutma izlemekle başladı. E, daha önce birbirimizi tanıyorduk ama bir e, samimiyetimiz yoktu. Ben de Yutma izlemeye geldim. Yutma izledikten sonra çıkışta. Yani eğer dedim, e, ben dedim 3 yıldır oyun yapmıyorum, yapamıyorum, çok yoğun dizi yapıyorum. E, bu sene dedim, yani Müziksiz'in bu sezon için tiyatro yapmayı çok istiyorum. Eğer dedim hani olur da bir projede bir şey çıkarsa, benimle çalışmak istersen çok mutlu olurum dedim. Sonra sağ olsun e, işte oyunlar bakmaya başladık. İbrahim oyunlar yolluyor, okuyoruz, çevriliyor, orijinalini okuyorum falan filan. İki Haziran gecesi iki buçukta bana <gülüyor> kilolojiyi yolladı. Ben de bir hafta sonra Amerika'ya gidecektim. Metinle beraber gittim Amerika'ya. Okudum sürekli okudum orada. Kast İbrahim burada kast yapıyordu falan. Öyle dahil olduk. Prova süreci de onlar benden önce başladılar. Ben çünkü Cemideki yabancı filminin setindeydim. Benden yaklaşık böyle bir iki hafta önce falan, bir buçuk hafta önce başladılar prova'ya. Ben film bitti. Ertesi gün provaya başladım. Tam dört ay prova yaptım. Her gün. Bir de ekstra pole dance için derslerim vardı. Sabah pole evet, dance'e gidip. Kesin, <gülüyor> Ondan sonra oradan işte falan öyle gelişti. Çok mutluyum. E, Yaptığım harika işlerden biri oldu diyebilirim kendi adıma. Bu iç rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Yani hepimiz oyunumuza çok aşığız. <gülüyor> evet. yani o kesin. Ben kendi adıma bu oyun bana şey öğretti bir oyuncuyla çalışırken önce arkadaş olmak gerekliliğini. Biz Ozan'la da tanışıyorduk daha önceden. Yani provaya girdiğimiz anda sadece oyunun iyi olması için konuştuğumu, onun yani bir yerden kalbiyle uğraşırken, aslında kalbini kırarken bazı şeyler için, aslında bunun iyilik, oyunun iyiliği için olduğunu birine anlatma ihtiyacı e, görmemek çok güzel bir şey. Öyle Murat da öyle. Murat zaten benim Yakın arkadaşımdı ve o da yani oyunun içinde buldu kendini. Bu bir tercih meselesi olmadığı için. <gülüyor> e, o çok büyük avantaj. Bundan sonra da çok muhtemelen büyük konuşmak istemiyorum ama arkadaşım olan insanlarla çalışmaya <gülüyor> devam edeceğim gibi görünüyor. Annem gidiyor, kapıyı açıyor. Konuşmalar duyuyorum. Merdiven çıtırtısı. Sonra adamın kapısı açılıyor. Annem içeri gelip arkadaşların gelmiş seni görmeye diyor. Yollamıyorum. Hadi hadi çık dışarı git. Biraz temiz hava al. Anne ee, ben kendimi çok iyi hissetmiyorum da diyor. Neyim var diyor. Şey, başım ağrıyor birazcık diyorum. Başım ağrıyor çünkü her gerçekten ağrıyabilir. Başın ağrıyorsan televizyon seyrediyorsun diyor. Ha, haklısın diyorum. Haklısın. Ha, haklısın. Ben salakamıştır işte böyle. Biliyorsun ne kadar salak olduğumu. Benim ödemim var zaten diyor. Ödemim varsa niye yapmadın diyor. Hemen başlıyorum şimdi diyor. Sen mecliyi gezdirdin mi bu akşam? Cevabını biliyorsun sorunun. Ben hiç cevap vermeye kasmıyorum. Anne beni dışarı gönderme, beni dışarı gönderirsen bu şerefsizler beni gebertir. Demiyorum. Çünkü söyleyemezsiniz annenize sokakların, ruh hastası kaybeden. Her gün eve gelebiliyor olmanızın tamamen şans eseri olduğunu. Çünkü eğer söylerseniz o annenin bir şey yapması gerekir. Evet, oraya gelirse gerçekten oyunda direkt dans yapıyorsunuz. Evet. Bunun için ders aldınız. Tabii tabii. tabii. <gülüyor> Çok acılı ve zor süreçti. Işte. <gülüyor> yani, önce ya. mor arıyorsunuz sonra çürüyorsunuz sonra kanıyorsunuz sonra derin, deriniz tekrar çıkıyor. <gülüyor> Sizlerken hiçbir şey fark etmedik. Bu iyi geliyor mu size ama <gülüyor> nasıl geliyor? O kadar iyi görünüyordu ki. E, yapıyor da, musunuz teşekkür. gibiydi. Tabii tabii ben boş zamanları <gülüyor> iki meslek olarak Amsterdam'da falan... <gülüyor> Yok yani 2 ay ders aldım. Aslında e, 14 derste bu aşamaya geldim. Biraz doğuştan yetenekli çıktım bu çok konuda. Ama Şahane bir hocamız var de. Müthiş, Yağmur yani hakikaten nefis bir nefis bir hoca. Zaten Türkiye'de çok fazla bu işi yapan profesyonel Hı. anlamda insan yok. 3-5 kişi. Yağmur da bunlardan biri. Hakikaten bana çok özverili yaklaştı. Çünkü ben ilk çıktığımda ben bunu yapamam deyip bıraktım ki çok zor söylerim böyle şeyleri hakikaten zor söylerim yok dedim bu bana göre değilmiş yani e, fakat yıllardır spor yaptığım için öyle bir avantajım vardı e, o avantajı kullanarak biraz da işte içine içine hırs katarak <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bunu böyle kazanda kaynattıktan sonra e, işte böyle biraz içmeye başladım sonrasında gerçekten e, bir gün dedim bu acı bitecek yani zaten o gün kırıldı yani o acıya dayandıktan sonra dedim bu acı bitecek bir gün ...böyle... devam et. Peki bir biraz daha genele gidersek şimdi... ...dizilerden geliyorsunuz... ...ilk oyun... Ee, ...sizin önceden var... ...5 saniye yanlış hatırlamıyorsam... Dotta ...Dot'tan oyun evet... Bir tane ...hepsini izlemiştim zaten... Ee, ...peki tiyatroyu nasıl buluyorsunuz Türkiye'de? Bir de özellikle Hı. dizi, televizyon dünyasından... ...tiyatroya bakış... ...hele ilk oyun... Hı. ...heyecanı daha da farklı olmalı... Hı. ...nasıl buluyorsunuz Türkiye'de tiyatroyu? Ben bir oyuncunun bütün disiplinleri kendi içinde ayırmasından yanayım kendi adıma. Çünkü ben öyle bakmaya ben öyle bakmaya çalışıyorum olaya. Çünkü diz dediğiniz olay daha hazır ve tüketime açık bir durum. Fakat ben onu da çok ciddiye alıyorum. Çünkü oradan çok ciddi paralar kazanıyoruz, hayatımızı bir şekilde o taraftan idame ettiriyoruz ve buna gereken saygıyı da göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ben seçtiğim bütün işlere yani tiyatroya nasıl bir özen gösteriyorsam set, setime de aynı şekilde özen gösterip ve aynı disipline gidiyorum e, sinema zaten bambaşka bir şey zaten hani e, orada çizgiler çok net e, box office filmleri var, festival filmleri var daha az bütçeli filmler var falan orada sizin tercihleriniz devreye giriyor fakat tiyatro e, bir kere eğitimli olmanız şart e, yani eğitim bu işin eğitimini almadan sahneye çıkmak gerçekten çok güç. E, yapanlar yok mu var e, bu benim bakış açım e, seyirci olarak da gerçekten Allah şükür hiçbir e, şeyimiz yok seyirciye dair oyunumuz kapalı gişe buna dair bir, bir sürü arkadaşımın oyunları da kapalı gişe gerçekten Türkiye'nin e, iyi oyunlar iyi işler yapıldığında e, seyircinin buna ne kadar destek verdiğini hepimiz her sezon görüyoruz hep zaten bilet bulamıyoruz lafları duyuyoruz oyunla ilgili onun için yani herkese teker teker çok teşekkürler. Bunun dışında eminim Ozan da yani o da dizi yapan biri olarak aynı şeyleri buna yakın şeyler söyleyecektim. Sonunda <gülüyor> denazeden sonraki servise katılmayacaktı ama katıldım. Çünkü yapacak daha iyi bir şey yoktu. Annesini gördüm. Barda oturmuş böyle elimdeki içkiye bakıyor, kafasını kaldırana kadar, izledim onu. Taburadan kayarak kalktı, insanları ite kaka geçti yanlarından, geldi kollarını omuzlarının üstüne atarak bana sarıldı. Eve gitmek istemediğini söyledi benim de. Eve kadar yürüyecek halim yoktu zaten. Barda oturduk, saatlerce içtik. Sonra bir oda tuttuk kendimize. Birini yaptılar bize. Yatağı attık gündemize. Yapamayacak gibiydim ama yaptığım kimiz de sarhoşuz. Yaptığımızın doğru olmadığını biliyoruz ama yine de yapıyoruz. Değil bizim kaderimiz olmadığı. Yani ben e, sinema yapmadım daha önce ama ne farklı bir şey olduğunu biliyorum. E, ya ben de aslında ya tabii ki sonuçta yaptığımız işe olan saygımız da o, o disiplinle alakalı bir şey. Tabii ki ben de dizi yaptığım zaman hayatım devam ettirdiğim yer burası işte maddi anlamda ve tabii ki yaptığım işe saygı duyuyorum. Birazcık daha farklı bir, bir bir, bir yer orası. Çünkü yani işte hani bir hafta içerisinde hem senaryoyu alıyorsunuz hem onu okuma, okumanız lazım. Hem işte ezberlemeniz lazım. Hem sete gidip oynamanız lazım. Yani orada karakterle ve o, oynayacağınız şeylerle çok fazla vakit geçirme imkanı bulamıyorsunuz. Tiyatro öyle değil aslında. Bir oyuncu tarafından baktığımda işte bir buçuk ay iki buçuk ay, üç ay, beş ay neyse prova yapıyorsunuz ve işte o karakterle hem zaman geçiriyorsunuz hem başka şeyler deneyebiliyorsunuz. Aynı sahneleri defalarca oynuyorsunuz yönetmenden geri bildirim alıyorsunuz. Diğer oyunculardan alıyorsunuz. Seyirciden alıyorsunuz. Sürekli bir kendini yenileme ve daha iyi değilse de daha derin ya da daha farklı yerlere gidebilme şansı. Mikroya iniyorsun. Yani evet. Yani tiyatroda... çok daha detaylı ve çok daha ince bir işçilik oluyor tiyatro. Bence o yüzden oyuncuyu daha çok içsel olarak doyurabilecek bir şey. Tabi tercih meselesi bu birazcık ama. Ama dediğim gibi dizilerde işte onlar da evet yani birazcık şey gibi işte fast food gibi yani, yani hızlı üretim hızlı tüketim ee, Diğerleri daha kalıcı oluyor daha doyurucu oluyor daha yararlı oluyor iyileştiriyor yani Peki gelecek sezonda oynayacaksınız tabi Evet, evet, bir... evet. evet tamam. O zaman şey de diyebilirim isterseniz kraft tiyatro web sayfasından sizi takip edebilirler Instagram daha bütün hani... sosyal medya hesaplarımızdan ve kraft tiyatrodan internet sitesinden Takip edebilirler. Teşekkür ederim. Biz çok, çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. <gülüyor> Kulis sesleri. Hazırlayan ve sunan bir can yorulmaz. Kulis sesleri. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.